256. Konu: Sahabenin Allah yolunda açlıktan dolayı yaprak yemesi ve açlığa tahammüllerine dair bazı kıssalar. Rasulullahın ashabından yedi kişi bir hurmayı emer ve düşen yaprakları yerlerdi. Hatta dudakları bu yapraklar sebebiyle şişerdi. Ebu Hureyre şöyle dedi: Biz yedi kişiydik. Bize açlık isabet etti. Hazreti Peygamber bana yedi hurma verdi. Her insana bir hurma düşüyordu. Ebu Hureyre şöyle anlatıyor.